Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kadir Gecemiz mübarek olsun Hem buraya kadar gelip Meclisimizi Şereflendiren Siz değerli mümin kardeşlerime Hem radyoları başında Gerek uydudan internetten nerelerden dinliyorlarsa Onların da Kadir Geceleri inşallah mübarek olsun Bugünkü Sohbeti Tabii ki hocamızın geçen haftaki mektubunu dinlediyseniz bu mektup özellikle birçok insanın burada olması eğer burada olamıyorsa evinde iş yerinde mutlaka dinlemesi gerektiğini söylemişti. Bildiğiniz gibi Allah dostlarının Celle Celaluhu işlerine akılsı dermez. Bize bir şey dendiği zaman yapmamız gerekir. Neden, niye, nasıl, niçin soruları sorulmaz. Hepinizden Allah razı olsun bu davete icabet ettiniz, geldiniz. Çünkü insan için hayır nerede varsa biliyorsunuz şeytan da dolaşır. Şeytan insanları aldatmak için var ama bu gece kaybetti inşallah. Ve bundan sonraki zamanlarda da kaybeder. Şimdi görüyorum 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, belki 70-80 yaşında insanlar var. Belki radyoları başında daha yaşlı veya daha ufak insanlar var. Size sorsam desem ki bir derdiniz var mı? Var. Bana sorsanız var. O dedeye sorsak var. 10 yaşındaki çocuğa soru soruyorsunuz. Ne derdim var? Abi diyor SBS'i var, şu su var, bu su var diyor. Onun da derdi var. Evlenmek isteyen adamın derdi var. Kısaca biz e, bu kadar dertlerimizi konuşurken aslında esas derdimizin İslam'ı yaşayamamak olduğunun farkında değiliz. Dolayısıyla... Esas derdimiz bizim hemen sonramızda başlayacak olan Azrail aleyhisselamla tanışma anı yani ölüm sonrası kabir alemi ve sonraki o sırat köprüsü vesaire o bölümler peki bu bizim esas derdimiz mi evet bizler inşallah bugün hocamız çok özel bir mektup yazmış sizlere İnşallah tabi insanların nasibi varsa bunları dinler doğru mudur? Yani nasibi olmayan insana da bir şey denmez. Allah hidayet versin. İnşallah buradaki bu feyiz, buradaki inşallah yaşanacak olan ona inandığım bu rahmetten o de istifade ederler. Hepimiz birbirimize bağışlanırız. Hocamızın mektubuna başlayalım. Çok özel dualar var. E, dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. İnşallah gecemiz mübarek olsun. Hocamız mektubuna başlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bütün hamdler bizleri bu mübarek 27. geceye imanla ve ibadetle kavuşturan Allahu Teala'ya mahsustur. Sonsuz salatu selamlar Kadir Gecesi'ni 27. gecede arayın buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve son 10 geceyi gayretle ihya eden ehli beytle cümle ashabı kiramın üzerine olsun İzzeti Aziz Mevla'dan alan ve izzet ve şeref ancak Allah'a mahsustur, Resulüne aittir ve müminler içindir kavli şerif ile aziz olan değerli kardeşlerim Malumunuz üzere bu dünya bir imtihan yeridir. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Enbiya Suresinde mealen biz sizi bir deneme olsun diye hastalık ve fakirlik gibi şerlerle de sağlık ve zenginlik gibi hayırlarla da imtihan edenin muamelesine tabi edeceğiz. Ama sonunda hesap ve ceza için ancak bize döndürüleceksiniz buyurarak başımıza gelen iyi kötü her şeyin bizim için bir imtihan vesilesi olduğunu bildirmiştir. Diğer bir ayeti kerimesinde Ant ki elbette sizi koruduğumuz bunca belaya nazaran çok az bir şeyle korkuyla ve açlıkla bir de mallardan canlardan ve mahsullerden biraz eksiltme ile mutlaka imtihan edenin muamelesine tabi edeceğiz. Habibim o belalara sabreden kişileri cennetle müjdele. O sabırlı kimseler ki Kendilerine bir musibet ulaştığında şüphesiz biz Allah'a ait kul ve köleleriz ve kesinlikle biz ancak ona dönücü kimseleriz derler. İşte onlar var ya, Rablerinden mağfiretler ve büyük bir rahmet sadece onların üzerinedir. Ve yine ancak onlar hidayet bulanların ta kendileridir. Bakara suresi Buyurularak. Biz kullarını çeşitli vesilelerle imtihan edeceğini kasemle bildirdikten sonra, sabredenleri müjdelemesini Habibi sallallahu aleyhi ve selleme emretmiş, daha sonra da sabredenlere feyizler, rahmetler yağdıracağını vaat etmiş, ancak onlara hidayete erdireceğini beyan etmiştir. Bir diğer ayeti kerimesinde de, Allah'ın izni dilemesi ve imkan vermesiyle olmadıkça insanın malına, çocuğuna ve canına hiçbir musibet çatmaz buyurarak kendisinin izni olmadan kimsenin başına hiçbir bela gelmeyeceğini, gelemeyeceğini, Allah'a imanı olan ise Allah'ı u Teala'nın sabra hidayet edeceğini bildirmiştir. Onun için benim de sizin de sabıra sarılmanız lazım Asır suresinde şöyle buyrulmuştur Yemin olsun o insanların işlerinin yoğun olduğu vakite rastlayan ikindi namazına Gerçekten bütün insanlar elbette pek büyük bir zarardadır Lakin o kimseler müstesna ki iman etmişlerdir Salih ameller işlemişlerdir ve birbirlerine o hak ve hakikatlerle tavsiyede bulunmuşlardır. Bir de ibadetlerin zorluklarına ve günahlardan sakınmanın sıkıntısına ayrıca hastalık ve musibetlere karşı sabırla birbirine tavsiyede bulunmuşlardır. Dolayısıyla birbirine tav sabrı tavsiye edenlerden başkası hüsrandadır. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kuddisesi ruhunun Ekmel-i Ehlillah yani evliyanın en mükemmellerinden buyurduğu İbrahim İbrahim Hakkı Erzurumi Kudisesi ruhu Marifetnami isimli eserinde sabır konusunda şöyle buyurmuştur. Ey aziz bilmiş olasın ki Allah dostları şöyle demişlerdir. Sabır nefsi telaştan men etmektir. Sabır Nefsin hazlarından mücadeleyle sıyrılıp uzaklaşmaktır Sabır nefis perhizine devam edip orada sabit kalmaktır Sabır ikidir Biri ilk bakıştaki aldatmalarla sabırdır Diğeri de sevgiliden uzak düşmeye sabretmektir Kalbe gelen musibet kadar sabır da gelir Musibetlere sabretmek en üstün armağanlara kavuşmaktır Güzel sabır, çok kazançlar getirir, kalplerin sabrı, ayıpların örtüsüdür. Bollukta şükredici, kıtlıkta sabredici ol. Felaketlere karşı vakur, şiddetlere karşı da sabırlı ve dirençli ol. Kızmakta ağır davran, sabır musibeti örter... Sabreden belalardan ızdırap duymaz Yine belaya sabreden kazaya razı olmuş olur Rıza ile sabır çok kolaylaşır Sabredene bela tatlı gelir Sabırla ekşi olan şey helva gibi tatlı olur Sabrın sonu zaferdir İmanın esası sabır İslam'ın aslı da rızadır Eğer Allah-u Teala'nın üzerine belalar yardırdığını görürsen kesinlikle bil ki seni ikaz etmiştir. Nimet bulduğun zaman şükret, belaya çattığın zaman da sabırlı ol. Musibet anında telaş ve feryat musibetten daha şiddetli ve daha kaybettiricidir. Telaş sabırdan daha fazla zorluk çıkarır. Sabır Elen ve belalardan yakınmayı bırakmaktır. Sabır belayı rıza ile karşılamaktır. Sabredene nimetle külfet aynı şeydir. Sabredenin başı selamettedir ve sabır güzel bir alamettir. Bela ise hakkın vergisidir. Öyleyse beladan telaşlanmak feryat edip yakınmak doğru değildir. Bela güzeldir. Zira Allahu Teala'nın ezeli bir bahşisidir. Sabır öyle kutsal bir şerbettir ki sağlık ve selamet sebebidir. Gördüğünüz üzere büyüklerin beyanları çok tesirli oluyor. Bu nedenle sözlerin efendileri efendilerin sözüdür buyurulmuştur. İyi düşündüğümüzde benim başıma gelen karunun Musa aleyhisselama bir fahişeyle attığı iftiradan, Yusuf aleyhisselamın yine aynı sebeple 12 sene hapis yapmasından ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zevci-i tahiresi Ayşe annemize atılan bühtandan daha ağır değil. Demek ki Allahu Teala en sevdiklerini bile böyle ağır iftiralara maruz bırakabiliyor. Rabbim ey insanlar biz sizin bazınızı diğer bir kısım için bir fitne ve imtihan vesilesi yaptık. Bakalım sabredecek misiniz? Zaten senin Rabbin daima sabredeni de isyan edeni de hakkıyla gören bir basir olmuştur. Bu kavli şerifinde bizi birbirimizin başına bela ettiğini, Kendisinin bizi çok iyi takip ettiğini ve sabrımızın denendiğini söylüyor, buyuruyor. Tabii ki bu iftirayı üstlenmek anlamına gelmiyor. Ama bu nedenle çektiğimiz sıkıntılara katlanırken Rabbimizin kaderine rıza göstererek altındaki hikmetin çıkmasını beklememiz icap ettiği manasını taşıyor. İmam-ı Gazali Kudsesir ruhu şöyle buyurmuştur. Nasihat kolaydır. Zor olan onu kabul etmektir. Zira o hevasına tabi olana göre acıdır. Çünkü yasaklanan şeyler onların kalplerine sevimlidir. Vaizse ancak hakiki mümine faydalı olabilir. Hakiki mümini Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde vasf şöyle buyurmuştur. Enfal suresi ikinci ayet. Kamil müminler ancak o kimselerdir ki Allah Celle Celaluhu anıldığı zaman kalpleri ürperir. Bir kula Allah'ın tevhiki refik olursa o kul hedefe varıncaya kadar mesafeleri kat etmeye devam eder. Çeşitli felaketler ona zarar veremez. Bir kul kendi haline bırakılırsa hiçbir kınama kendisine fayda vermeyeceği gibi hiçbir sözde ona artık tesir etmez. Kul kendisini daima Cenab-ı Allah'ın gördüğünü ve duyduğunu bilmelidir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın kendisine bakışını ve her şeyinden haberdar oluşunu basite almamalıdır. Allah'tan gizlemediğini başkalarından gizleyip saklayan insan Allahu Teala'nın bakışını basit ve değersiz görmüş demektir. Allahü Teala'nın murakabesinde olduğunu bilmek, imanın üç meyvesinden biridir. Zira Allahü Teala'nın kendisini gördüğünü bildiği halde günah işleyen kişi ne kadar cesurdur ve ne kadar hüsrana uğramıştır. Görmediğini zannederek günah işleyense ne kadar nankör, ne kafirdir. Allahü Teala'dan hakkıyla korkmak ve böylece ehli takva derecesine vuslat ancak masivayı Allah'tan başkasını terk etmek ve onlara iltifat etmemekle elde edilir. Zira halika vuslat, mahluktan ayrılıp uzaklaşma ölçüsündedir. Allah'a yaklaşmak, masivadan uzaklaşmakla mümkündür. Kulun mahlukata, dünyaya değer verip iltifat etmesi ancak mahlukatın iç yüzünü ortaya koyacak, Nurdan mahrum oluşu sebebiyledir. Yoksa ahiretin dünyadan daha hayırlı, Allahu Teala'nın yanında bulunan nimetlerin çok daha güzel ve devamlı olduğunu kendisine gösterecek bir nur, yakini bir iman gönlünü aydınlatsa, işte o zaman dünyanın hemen göç edilip hemen bırakılacak bir yer olduğunu ve insanı aldatıcı o güzelliklerinin de derhal fani olacağını görebilir. Çünkü kesin olarak gelecek olan şu anda mevcut gibidir. Özellikle dünyanın değişen ahvali, servet ve sahiplerinin durmadan el değiştirmesi bunu ne kadar açık bir şekilde göstermektedir. Allah'ım bizi sana kavuşmak için iyice hazırlanan kullarından eyle. Amin. Hocamız bu mübarek gecede şimdi mühim tebliğlerine başlayacak. Sizlerden bir istirhamım var bu gece çok önemli bir gece olma sahsebiyle ve Allah dostlarının Allah hepsinden razı olsun şefaatlerinin eksik etmesin hocamızın da geçen hafta söylediği gibi buranın yani şu an oturmuş olduğunuz yerin ekranları başında veya radyoda takip edenler için fetih mescidinin çok önemli bir yeri olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu huşu içerisinde isterseniz hafif gözünüz kapalı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Hani konsantrasyon biraz daha böyle e, anlatılan şeylere dikkat etmek babında inşallah dikkatle dinleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiği zaman lütfen salavat getirelim. Çünkü buraya gelen birçok insan var belki hayatında ilk defa salavat getirecektir. Belki çekinerek getirmez ama sizin vesilenizle sallallahu aleyhi ve sellem dediği zamanda hem salavatı şerifeyi göndermiş oluruz hem de bir hayra vesile oluruz. Bu konuda anlaştık inşallah. Zinde miyiz? Uykumuz var mı? Şöyle bizi bir test edelim. Hazır mıyız inşallah? Upek pek hazırız manasına gelmiyor. Şu an bakın çok insanlar izliyor, takip ediyor. Fetih mescidini buradan bir coşku gelmeli ki şöyle bir feyiz akmalı ki biraz böyle gönüller titremeli. Hazır mıyız inşallah? Hazırız. Elhamdülillah. Efendim bazı mühim tebliğlerim diyor ve inşallah sohbetimize başlıyoruz. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri tesirini nasip eylesin. Amin. Bir, geceniz mübarek olsun. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre Kadir Gecesi senenin bütün gecelerinde gezebilirse de bu mesele fıkıh açısındandır. Yani karısına Kadir Gecesi boş ol diyen kişinin karısının ancak o sözün söylendiği geceden tam bir sene sonra geçtikten sonra boş olacağı hakkındadır. Yani ancak Kadir Gecesi'nin geçtiği o zaman kesin olur demektir. Yoksa İmam-ı Azam Efendimiz'e göre de Kadir Gecesi 27. gecedir. Asırdan saadetten günümüze kadar bütün ümmetin camilerde kalabalık cemaatlerle bu geceyi ihya da ittifak etmeleri hiç şüphesiz ki Kadir Gecesi olarak en ümitli gecenin bu gece olduğunun delilidir. Nitekim İbn Ömer radıyallahu anhum'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır. Kadir gecesini 27. gecede arayın. Hangi gece? Bu gece. Muaviye İbni Ebu Süfyan radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kadir gecesi 27. gecedir. Diğer bütün rivayetlerde "arayın" ifadesine yer verilirken burada kesin ifade kullanılması dikkat çekicidir. Bu yüzden Ömer, Huzeyfe daha birçok sahabe radıyallahu anhum Kadir gecesinin 27. gece olduğunda hiç şüphe etmezlerdi. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayete göre bir adam Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gelerek Ya Resulallah ben çok yaşlı biriyim gece namazına katmak bana çok ağır geliyor. Bana bir geceyi emret de ola ki Allahu Teala beni onda Kadir gecesine muvaffak kılar dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen yediye sarıl buyurarak 27. geceyi ihya etmesini kendisine emretmiştir. Bu hadisi şeriften de anlaşıldığına göre hastalık gibi meşru bir mazeret yüzünden mübarek geceleri ihya edemeyenler mahrum edilmeyeceklerdir. Nitekim i̇mam Cüveybir Dahhak radiyallahu anha hayızlı Nifaslı, yolcu ve hastalığından dolayı uyuyan kişinin Kadir Gecesi'nden nasibi var mıdır diye sorulduğunda o, evet, Allahu Teala kimin müsait zamanlarında yapmış olduğu amellerini kabul etmişse elbette ona Kadir Gecesi'nden nasibini verecektir buyurarak meselenin çok ibadete değil de makbuliyete dayandığını ve itibarın beden amelinden çok kalbin takva ve niyetine bağlı olduğunu ifade etmiştir. Nitekim nice namaz kılan mahrum, nice uyyanda da merhum vardır. Evet, biri uyurken kalbi zakir, diğeri de kılarken kalbi facirdir. Bu yüzden büyükler şöyle demişlerdir. Şüphesiz ki kaderler yardım edince uyyanı kılana ilhak ederler. Şu bilinmelidir ki, Kadir gecesinin günü de gecesi kadar değerlidir. Nitekim Amir ve Hasan İbni Hur radıyallahu anhuma Kadir günündeki amel gecesindeki amel gibidir. Zira günü gecesi gibi gecesi de günü gibidir demişlerdir. Onların bu rivayeti Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıkça bildirilmiştir. Dört gece vardır ki Geceleri günleri gibi Günleri de geceleri gibi faziletlidir Allahu Teala Bunlarda yapılan yeminleri doğru çıkarır İsmi şerifi adına Ant verilerek yapılan duaları kabul eder Canları cehennemden Azat eder Ve bol mükafatlar ihsan eder Bunlar da Kadir gecesi ve sabahı Şabanın yarı On beşinci gecesi ve sabahı arefe gecesi ve sabahı, cuma gecesi ve sabahıdır. İki, önümüzdeki perşembeyi cumalaya bağlayan gece, cuma gecesidir. Dolayısıyla her saat başı bir milyon kişinin cehennemden azat edildiği mübarek bir zaman dilimidir. Nitekim İbni Abbas radiyallahu anhum'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının her gecesi iftar anında Allahu Teala'nın cehennemden bir milyon azatlısı vardır. Cuma gecesi olduğundaysa her saat başı hepsi de cehennemi hak etmiş olan bir milyon kişiyi azat eder. Lakin önümüzdeki cuma gecesi aynı zamanda 29. dokuzuncu gece olması hasebiyle çok büyük itak ve berate mahal olacak pek mübarek, hatta mübarekliği katlanmış bir gecedir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. 29. gece olunca, Allahü Teala onda, ayın tamamında azat ettiklerinin tümü kadar azatta bulunur. İşte bu hadis-i şerif, son 10 gecenin tek geceleri arasından, 29. geceye özel bir önem affetmiştir, atfetmiştir. Ki bu da bizim o gecedeki genel beraate kavuşmak için gayret sarf etmemizi gerektirir. 3. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece son gecedir. Ki bu mübarek gecede Kadir gecesi olarak aranıp ihya edilmesi müstahap olan gecelerdendir. Nitekim Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadir gecesini Ramazan'ın son gecesinde arayın. Ayın 29 çekmesi durumunda son gece 29. gece olacağından zaten Kadir gecesinin arandığı tek gecelerdendir. Ama 30 çekmesi halinde tek gecelerden olmasa da ayın tamamında cehennemden azat edilen milyonlarca günahkarın toplamı kadar... Genel bir affu mağfiret tecelli edeceğinden dolayı son gecenin tam bir huşu ve huzur içerisinde geçirilmesi kuvvetle müstehaptır. Nitekim Hasan radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Şüphesiz ki aziz ve celil olan Allah'ın Ramazan'ın her gecesinde ateşten 600 bin azatlısı vardır. Son gece olduğunda ise geçmişler sayısınca azatta bulunur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son gecedeki mağfireti şöyle açıklamıştır. Ramazan-ı şerifin son gecesinde oruç tutan kullar affolurlar. O zaman ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem o gece Kadir gecesi demir. Acaba Kadir gecesi mi diye sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır, lakin çalışan kişiye ücreti, işi, işini bitirdiği zaman verilir.'' buyurdu. İşte son gece tecelli edecek olan bu mağfiretin ve cehennemden azadın bolluğundan dolayıdır ki, Ebu Hurere radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, ''Ramazan ayının başı büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonuysa cehennemden azattır.'' buyurulmuştur. 4. Cumartesi pazara bağlayan gece gecelerin şahı padişahı olan Leyla-i İd-i Fitr yani Ramazan bayramı gecesidir ki o geceyi ihya eden yani ibadetle geçiren kişinin kalbinin ölmeyeceğini İbn-i Mace rahimehullahın rivayet ettiği hadis-i şerifle bildirilmiştir. Nitekim Ebu Ümame Radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: Her kim sevabını Allahu Teala'dan umarak iki bayram gecesini ibadetle kıyamla geçirirse kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Hadis-i şerifte geçen kıyam tabirinden lügat anlamındaki ayakta durma manası kastedilmemiş, ancak ibadet ve tahatta geçirme mefumu murad edilmiştir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 ne de kıyamette kalbi şaşkınlığa düşüp de imanını kaybetmez demişlerdir. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Beş geceyi ibadetle geçirerek ihya edene cennet vacip olur. Bunlar da terviye yani zulhiccenin sekizinci Gecesi Arefe Yine dokuzuncu gecesi Nahr Yine Zülhicce'nin onuncu gecesi Ve Fıtr Ramazan bayramı gecesi Ve Şaban'ın yarısı gecesi olan Beraat gecesidir Bayram gecesi Duaların yüzde yüz Kabul edildiği beş geceden Biridir nitekim Ebu Ümame el Bahili Radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir Hadis-i şerifte şöyle buyrulur Beş gece vardır ki onlarda şartlarına uygun olarak yapılan dua reddolunmaz. Bunlar da Recep'in ilk gecesi, Şaban'ın yarı gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesidir. İmam-ı Münavi Rahimehullah bu hadisi şerefin izahında şöyle buyurmuştur. Bu geceleri ibadetle geçirmek kendilerinde dua ve yalvarışı çok yapmak sünnettir. Selefi Salihin yani geçmiş büyükler kesinlikle bu gecelerde ibadete devam etmişlerdir. Bayram gecesi teravi namazı olmadığından nefis insanı gevşekliğe sevk eder de camiye göndermeyebilir. Halbuki o gece en çok ihya edilmesi gereken bir gecedir. Yatsıyı cemaatle kılmayansa o geceyi ihya etmiş sayılmaz. Bayram günü sabah namazını da mutlaka camide kılın. Yoksa o mübarek geceyi ihyadan nasibiniz olmaz. asab ı kiramdan Hendek muharebesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhafazası için canını siper edip 80 küsur yerinden yara aldığı halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünden bir an ayrılmamış olan Talha radıyallahu an senede 5 günden başka her gün oruç tutan bir zatı muhteremdi. Bir gün hurma bahçesine gitmiş ağaçların birbirleriyle sarılıp gayet güzel bir manzara teşkil ettiğini ve orada kuşların da ötüşmeleri ve oynaşmalarını hayran hayran seyrederken bir ikindi vaktinin cemaatini kaçırmış. Namaza değil cemaate yetişememiş. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelip ya Resulallah bu bahçedeki güzel manzara benim bugün ikindi namazının cemaatine erişmeme mani olduğundan, ben bu bahçeyi fisebilillah size vakfeyledim. Nasıl isterseniz öyle yapınız diyerek bir daha o bahçeye uğramamıştır. Bir vakit namazın cemaatle eda olunmasına hiçbir iyilik muadil olamaz. Ehlinin indinde namaz, hele de cemaatle kılınan namaz her şeyden daha kıymetlidir. Altın, gümüş, mücevherat, hepsi fani şeyler. O hakkın huzurunda beş dakika dahi olsa huzurla durabilmek ne büyük saadettir. Aynen sizlerin şu an yaptığı gibi. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Amin. Geçmiş büyükler cemaati kaçırdıkları zaman cenaze varmış gibi inna okurlardı. Diğerleri de taziye için onların evlerine giderdi de. Allah bir daha böyle bela vermesin diye dua ederlerdi. Cemaatle ilgili kitabımı da okuyun da görün. Türkçe eserler arasında bu konuda yazılmış öyle bir eser duymadım ve görmedim. Bu vesileyle bayramınızı tebrik eder, dostların bayramına ilhak olmasını Mevla-i Müteal'den niyaz ederim. Amin. Rabbim amir, memur her kim bu bayram beni sevdiklerimden ayrı bıraktıysa, İki cihanda onları da sevdiklerinden mahrum eylesin Amin. alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste Rabbimiz Celle Celaluhu'nun takdiridir kimi aheste çıkar kimi şipşak çıkar onu kimse bilemez ama böyle bir alimin böyle bir duasını aldıktan sonra yaşamanın bir gereği de olmasa gerek tabi anlayacak bir beyin gerekiyor onun içinde Allahü Teala zülcelal hazretleri çabucak sağlıklı bir şekilde kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Hocamızın elinin artık kalem tutmaktan aciz yavaş yavaş kaldığını biliyorsunuz. Onun için de dua edeceğiz bugün inşallah. Hocamız ondan çok fazla bahsetmemiş ama size bize çok iş düşüyor. Çünkü kalabalık bir şekilde hem dinleyenler hem buradakiler var. Allahü Teala'nın izniyle 40 kişiden mesela müteşekkil bir yerde mutlaka bir duanın kabul olunacağı müjdesi var. Biz de burada kalabalığız. İnternetten, efendim işte Uydu'dan, Lalegül Efemden dinleyenler. Herkes bir dua eder. İnşallah e, tekrar sağlığına kavuşur. Neden? Hani sen ben gibi değil. Şimdi hocamız inşallah yanımıza en kısa zamanda gelecek. Amin. Lakin yazması lazım. Değil mi? Bir alemin bir şeyler sunması lazım. Allahü Teala bizi onunla beraber eylesin ve başımızdan eksik etmesin Amin. devam edelim hocamız size ithafen bu vesileyle bayramınızı tebrik eder dostların bayramına ilhak olmasını mevla Müteal'den niyaz ederim Amin. tekrar ediyorum bu kısmı Rabbim amir memur her kim bu bayram beni sevdiklerimden ayrı bıraktıysa iki cihanda onları da sevdiklerinden mahrum eylesin Amin. dostların bayramı tabirinin çok kullanıldığını duymuşsunuzdur. Duydunuz mu? Dostların bayramı diye bir tabir. İşte o bayram Behlül Dana Hazretlerine nispet edilen, şu beyitlerde anlatılan bayramdır ki o mübarek zat şöyle buyurmuştur. Bayram yeni elbise giyenler için değildir. Bayram ancak azaptan emin olanlar içindir. Bayram, süslü merkeplere binenler için değildir. Bayram, ancak hatalarını bırakanlar içindir. Bayram, kıymetli halı döşeyenler için değildir. Bayram, ancak sıratı geçenler içindir. Bayram, dünyanın süsüyle süslenenler için değildir. Bayram, ancak takvayı kendine azık edinenler içindir. Bayram rengarenk renk yemeklere bakanlar için değildir. Bayram ancak Rahman'ın cemaline bakanlar içindir. İşte sıratı geçmeden ve imanla ölmeden bayram neyimiz arkadaşlar? Efendi Hazretlerinin kudüs esir ruhu. Okuduğu beyitlerde buyurduğu gibi, buyurulduğu gibi. Ne oynamak, ne gülmek o kişiye ki. Azrail'in elindedir yakası. Aleyhisselam. Onun için tekrar dua edelim. Rabbim bayramımızı dostlarının bayramına ilhak eylesin. Amin. Beş. Bu maddede size Kadir Gecesi'nin namaz ve dualarını yazacağım. İnşallah amel edersiniz. Önemli bir kısma geldik. Not almak isteyenler alabilir. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Her kim Kadir gecesinde iki rekat kılar da her bir rekatında bir Fatiha yedi de ihlas okursa selam verdiğindeyse yetmiş kere Estağfirullahe ve etübüyleh Tekrar ediyorum. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet her kim Kadir gecesinde iki rekat namaz kılar da her bir rekatında bir Fatiha yedi de ihlas okursa selam verdiğinde ise yetmiş kere Estağfirullahe ve etubileh Allahu Teala'dan af talep ediyorum ve ona tevbe ediyorum derse Allahu Teala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz Allah-u Teala cennete melekler gönderir de onlar için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz. Diğer bir rivayete göre 27. gece 12 rekat namaz kılar. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere inna enzelna 10 kere ihlas surelerini okur namazı bitirince... Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Adedeme alime Allah ve zineteme alime Allah ve mil emme alime Allah. Yani Allahu Teala'nın bildikleri adedince, Allahu Teala'nın bildikleri noksan tartısınca ve Allahu Teala'nın bildiği şeyler dolusunca bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler Allahu Teala'ya mahsustur. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Allahu Teala her şeyden büyüktür. O pek yüce ve çok büyük olan Allahu Teala'nın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur der. Son bölümü tekrarlıyorum. Diğer bir rivayet, ikinci rivayet Yine bu gece namazı on rekat, her rekatta Fatiha suresinden sonra üç kere İnna enzelna, on kere İhlas sureleri okunuyor. Namazı bitirince, Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilaha illallah ve allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, adedema alimallah ve zinete alimallah ve ema alimallah. Rivayete göre salihler son on gecenin her birinde Kadir gecesinin kıyamına niyet ederek iki rekat kılarlardı. Ebu Leys Rahimehullah'ın beyanına göre Kadir gecesi namazının en azı iki rekat, ortası yüz rekat, en çoğuysa bin rekattır. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Bin sesini pek duymadım ama. Kaç? 2-12 2 diyenler burada bir el kaldırsın Bugün kim kılacak Burada niyet ediyoruz çünkü 2 12 1000 Tamam devam edelim o zaman Allah razı olsun Hocamız devam ediyor inşallah Bu arada 2 rekat 12 rekat ve 1000 rekat olarak orada kalmışlık Devam ediyoruz Ebu Leys Rahimeullah'ın beyanına göre Kadir Gece namazının en azı 2 rekat Ortası 100 rekat En çoğuysa ise 1000 rekattır her bir rekatta kıraatın ortası Fatiha'dan sonra bir inna enzelna üç kere de ihlas okumaktır. Her iki rekatta bir selam verilir. Selamın ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okunur. Bu tarifleri unutursanız nereden yeni derginin 61. sayfasında yazılı mutlaka okuyun. Arifan dergisine sahip çıkın ki ondaki ilimlerde sizi kurtarsın. Burada mevcut değil mi Arif dergimiz? Tamam hemen alabilirsiniz orada ve yukarıda da e, 61. sayfada. Eğer dergi e, elinde olan dinleyenlerimiz varsa onlar da okuyabilirler. Kadir gecesinde yapılacak çok dualar vardır ama ben size en mühim ve en kolaylarını arz edeceğim. Bari bunları ihmal etmeyin. Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmuştur. Bir kere ben ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesine denk gelirsem ne diyeyim dediğinde Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni ey Allah celle celaluhu gerçekten sen çok affedicisin affı seversin öyleyse beni affet de buyurdu Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmuştur Şayet ben Kadir gecesini hangi gece olduğunu bilseydim onda Allahu Teala'dan ancak afiyet isterdim. Bu rivayetten de anlaşıldığı üzere Kadir gecesinde en çok istenmesi gereken şey afiyettir. Afiyetse dünya ahiret maddi ve manevi tüm belalardan kurtuluş demektir. Bu konuda birçok dua mevcutsa da en üstünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam asla terk etmediği şu duadır. İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın beyanına göre sabah ve akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kelimeleri hiç eksik etmezdi. Ey Allah muhakkak ben senden dünya ve ahiret hususunda afiyet isterim. Ey Allah şüphesiz ki ben senden günahlarım için aff ve mağfiret Dinim ve dünyam, ailem ve malım hususunda da afiyet isterim. Ey Allah, ayıplarımı ört, korkularımı emniyete çevir. Ey Allah, beni önümden ve ardımdan, sağımdan ve solumdan, bir de üstümden ve gelecek tüm musibetlerden koru. Altımdan gelecek zelzele gibi afetlerle helak edilmemden de senin azametine sığınırım. Zühri radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Her kim üç kere La ilahe illallahul halimul kerim Sübhanallahi rabbis semavatis seb'i Ve rabbil arşil azim Halim ve kerim olan kullarına ceza vermekte aceleci olmayan çok büyük lütfu kerem sahibi olan Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ve tesbih ederim derse Kadir gecesine yetişmiş kimse gibi olur. Bu duaların Arapça metnini ve manalarını yine derginin 61 ve 62. sayfalarında bulabilirsiniz. Deniyor evet tüm sizinle paylaştığım şeyler Kadir Gecesi namazları e, burada yazıyor Kadir Gecesi duaları okuluşu vesairesi benim okumamdan dolayı hakkınızı helal edin çok daha iyi okuyabildiğinizi biliyorum. Efendim 6. maddeye geldik bu mübarek ayın son gecesinde yani önümüzdeki cumayı cumartesiye bağlayan gece 12 rekat kılınır. Peşine okunacak mübarek bir dua vardır ki bunu ancak Yeni Dergi'nin 60. 63. sayısının sayfasındaki 4. maddede bulabilirsiniz. Bir dahaki seneye yağ nasip diyor. İnşallah diyoruz. Niceleri bu seneye kavuşamadılar. Ne olur? Kılalım da kazanalım. Ahirete çeyizimizi hazırlayalım. Göklerin, yerlerin ve meleklerin ağlayacağı o gece biz de ağlamaya çalışalım. Nitekim Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Ramazanın son gecesi olduğu zaman gökler, yerler ve melekler ümmeti Muhammed'in musibeti için ağlar. O zaman ey Allah'ın Resulü o hangi musibettir denilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanın gidişidir. Zira şüphesiz ki onda dualar kabuldür. Sadakalar makbuldür, sevaplar katlanmıştır, azapsa uzaklaştırılmıştır buyurdu. Mükellef olmadıkları için Ramazan-ı Şerif'e hiç ihtiyaçları olmayan gökler ve yerler bizim adımıza ağlarken bu mübarek aya son derece muhtaç olan bizler ve şu veda anında ne kadar üzülüp ağlasak yeridir. Tabii ki burada başka bir önemli mesele üzerinde durulmalıdır ki, o da oruçlarımızın, teravihlerimizin, fitrelerimizin ve diğer salih amellerimizin kabul olunup olunmadığını bilmiyor olmamızdır. Zira bu hususta kimsenin bir garantisi bulunmamaktadır. Bundan dolayı Ali radıyallahu anh Ramazan-ı Şerif'in son gecesinde şöyle buyururdu. Ah keşke bilseydim kabul olunmuş kimse hangisidir ki onu tebrik ederim edelim. Reddolunan da kimdir ki ona taziye de bulunalım. İbn Mesud radıyallahu anı da şöyle dediği rivayet olunmuştur. Ey makbul kişi sana mübarek olsun. Ey merdut kişi senin de musibetini Allahu Teala telafi etsin. İşte bu noktada mübarek Ramazan-ı Şerif ayına veda ederken bir yandan Ramazan-ı Şerif ayımızın kabulü için duaya başlayalım ve bunu senenin yarısına kadar sürdürelim. Kalan yarısına da bir dahaki Ramazan-ı Şerif'e kavuşma duasına başlayalım. Bugünkü sohbetimizi noktaladıktan sonra inşallah ayrılmadan yine bu feyzi dağıtmadan namazlarımızı kılıp öyle dağılacağız inşallah. Biraz daha bekleyelim. Nitekim İsbahani radıyallahu anh, Mualla İbn Fadl radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Selefi Salih'in kendilerini Ramazan-ı Şerif ayına ulaştırması için Allahü Teala'ya altı ay dua ederlerdi. Ona kavuştuktan sonra da kendilerinden kabul buyurması için yine altı ay Allahu u Teala'ya duada bulunurlardı. Bu rivayetten de anlaşıldığı üzere geçmiş büyüklerin ömürleri boyunca Tüm seneleri Ramazan-ı ile ilgili dualarla geçmiştir. Biz de burada size ve şefaatimiz olan Ramazan-ı Şerif ayımıza Abdülkadir el Geylani Kuddesi Ruhu gibi büyüklerin selamlarıyla veda edelim. Selam sana ey Sıyam Oruç Ayı! Selam olsun sana ey Kıyam Teravi ve Teheccüd Ayı! Selam üzerine olsun ey iman ayı. Sana selam olsun ey Kur'an ayı. Selam sana ey nurlar ayı. Selam olsun sana ey mağfiret ve gufran bolca bağışlanma ayı. Selam üzerine olsun ey derecelere erişip derekelerden kurtuluş ayı. Sana selam olsun ey tevbe ve ibadet edenlerin ayı. 7- Önümüzdeki cumartesi pazara bağlayan bayram gecesi çok önemli bir namaz vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı kılanın başını secdeden kaldırmadan bağışlanacağına, en büyük günahları yapmış olsa bile mağfiret olunacağına ve Ramazan-ı Şerif ayının kabul olunacağına dair yemin etmiştir. Ben bu namazı Süleymaniye Kütüphanesinden fotokopisini aldığım bir kitapta buldum. Sadece yeni derginin 64. sayfasında yazdım. Başka kitabımda yok. Burada da size o namazı tarif edeyim. Siz de mutlaka dergiyi alın ki Arapça duaları onda bulasınız ve tarifini o geceye kadar unutmayasınız. Rabi İbni Haysem, r.a. Abdullah ibni Mesud, r.a.'nın şöyle anlattığını rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Cebrail aleyhisselam bana İsrafil aleyhisselamdan O da aziz ve celil olan Rabbinden Celle Celaluhu naklen şöyle haber verdi Her kim Ramazan bayramı gecesi on rekat namaz kılar Her rekatta bir fatiha ve on bir ihlas suresi okur Rükûunda ve secdesinde de 10 kere Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber. Allahu Teala'yı tesbih eder ve ona hamd ederim. Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Allahu Teala her şeyden büyüktür diye zikreder. Namazı bitirince yüz kere Estağfirullah. Allahu Teala'dan bağışlanma talep ediyorum dedikten sonra secdeye kapanır ve secdede hepimizin bildiği gibi ya hayu ya kayyum ya zelcelale velikram ya rahmanet dünya ve Rahimen huma ya Erhamer rahimin ya ilah evvelin ve lahirin ey gerçek hayat sahibi ey her şeyi hakkıyla yöneten ''Ey celal ve ikram sahibi, ey dünya ve ahiretin rahmanı ve rahimi, ey acıyanların en merhametlisi, ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı, günahlarımı bağışla, orucumu ve namazımı kabul eyle'' diye dua ederse, ''Beni hak peygamber olarak gönderen zata kasem ederim ki, bu kişi secdeden başını kaldırmadan önce Allahu Teala onu bağışlar.'' bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile ceza vermekten vazgeçer ve onun Ramazan ayını kabul eder bu ne zaman kılınacak bir namazdı evet değerli dinley dinleyenlerimiz ve konuklarımız bu mevzu için sizlerden bir istirhamımız var zaten yetkili kardeşlerimiz internet kullananlar için bunları yayacaklar sizde Bunlara birçok insan ulaşsın diye lütfen vesile olunuz, duyduklarınız, mesela dergi okudunuz, fotokopisi veya işte o anlık bir komşunuza verirsiniz, dergi alırsınız çıkışta. Bu dergileri verirsiniz, bak bu 64. sayfada böyle bir şey var diye. İnşallah bu da sizin için iyi bir hayır olmuş olur. İşte bu namazı mutlaka kılalım, dualarını yapalım ki sabahında Alvarlı Efe Hazretleri'nin buyurduğu gibi, Cürmü günah affola! Dilden hicap, ref ola, ammu keder def ola, bayram o bayram ola, sırrına masar olalım. Yine o gece Cafer-i Sadık hazretlerinin rivayet edilen muazzam bir dua vardır ki, onu da sadece yeni derginin 65. sayfasında okuyabilirsiniz. Ne olur bu dualara, namazlara, zikirlere haris olalım, son bayram gecemiz olarak düşünelim. Başkasına acımıyorsak bari kendimizi acıyalım da gafillerden olmayalım. Allahu Teala en sevdiği zata kim? Kıymetli Habibi sallallahu aleyhi ve selleme dahi. Habibim sabahları ve akşamları kabulü için yalvarışla ve reddolunur korkusuyla bir de bağırmanın aşağısında bir söyleyişle kendi içinde Rabbini zikret. Ve Allah'ın zikrinden haberi olmayan gafillerden olma buyurarak zikri emrediyor. Duayı emrediyor, gafillerden olmaktan nehyediyor. O Yüce Nebi sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor. Aslında bize duyuruyor. Duyanlardan olalım. Sonra kabirde, mahşerde çok inleriz de duyan olmaz. Sekiz. Size kısaca vazifelerinizi beyan ettikten sonra geçen haftalarda size rüyamda Bediüzzaman hazretlerini gördüğümü ve kendisine Yahudi Hristiyanların cennete gideceği görüşünün kendisiyle alakası olup olmadığını sorduğumu kendisinin de bana olur mu öyle şey nereden uyduruyorlar dediğini anlatmıştım. Bakın rüyamın ne kadar sahih olduğuna dair bir yazıyı size nakledeyim. Mehmet Şevket Eygi abimiz milli gazetede ne yazmış hep beraber okuyalım. Akit gazetesi birkaç gün önce alıntı yaptı bu yazıyı ve Bediüzzaman diyalogçu değildi diye başlık attığı yazıda Mehmet Şevket Eygi Bediüzzaman hazretlerini rehber aldıklarını söyleyenlere seslendi başlığı altında şöyle nakletti. Dinler arası diyalog 1962'de Vatikan tarafından ortaya atılmıştır. Diyaloğun hiçbir İslami tarafı yoktur. Bin küsur yıldan beri yazılmış hiçbir klasik İslam kitabında, hiçbir Kur'an tefsiri, hadis şerhi, akaid, kelam, fıkıh, ilmihal, tasavvuf, ahlak kitabında, dinler arası diyalog veya onun başka bir dilde karşılığı olan kelimeler, kavramlar yoktur. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1960 yılında Urfa'da Hakk'a yürümüştür. Onda dinler arası diyalog inancı ve bid'ati yoktur. Ben deniz ilk saf, has, risali nur talebelerinin bazısını tanıdım. Onlarda diyalog inancı yoktu. Hakiki bir nurcu, İslam'ın Allah katında tek hak ve geçerli din olduğunu, inancını kabul eder. Ve bu inancı aykırı hiçbir şey yazmaz ve söylemez. İslam inançlarında ve hükümlerinde müçtehit imamlar, zamanın gavsı, allameler bile değişiklik yapamaz. Hiçbir Müslümanın dini konularda taviz yani ödün vermeye hakkı yoktur. Bir ucu Resullerin seyyidi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan silsileli icazetnamelerle icazetli olan ulema ve fukaha bu dini bize nasıl ulaştırdılarsa biz onu bütünüyle korumakla ve yeni nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Bediüzzaman hazretlerini Dinler arası diyalog ile alet etmek o muhterem zatın hatırasını yapılacak en büyük hıyanettir. Somali'deki aç ve perişan Müslümanlara yardım konusunda katolik kilisesi ruhanileriyle görüşmek ve bu konuda işbirliği yapmak başka şeydir. Bugün üç hak İbrahim'i din vardır, üçünün mensupları da ehli necat ve ehli cennettir inancı başka şeydir. Birincisi caiz olabilir ama ikincisi asla olamaz. Hz. Adem Safiyullah'tan beri tek hak din vardır, o da İslam'dır. İslam'ın temel inanç ve prensiplerinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Değişiklik sadece füruatta ve şeriat ahkamında olmuştur. Teslis ve tevhid inancı asla uyuşmaz ve bağdaşmaz. Bediüzzaman hazretlerini ehli sünnetin ve tevhidin dışındaki boyalara boyamak isteyenler, Tokat yiyeceklerdir İslam'da diyalog yok Davet ve tebliğ vardır Bunu da ulema yapar 19. yüzyılda Hindistanlı Rahmetullah Dehlevi Hazretleri Protestan misyoneri Tüfender ve Ekberabad şehrinde Bir açık oturumda tartışmış Onun ilzam etmiş Ve bilahare İsharül Hak adındaki Değerli kitabı yazmıştır Zamanımızda çeşitli kiliselere mensup nice papaz cünnarlarını ve saliplerini atıp Müslüman olurken bir takım Müslümanların diyalogculuk yapmaları ne kadar üzüntücü bir haldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashab-ı kiramın, tabiinin, tebeyi tabinin, emme müctehidin, ehlibeytin saadat-ı kiramın karnen bade karnin gelip geçen muhlis ve muttaki ulema ve fukahanın, kamil mürşitlerin, evliya-u rahmanın, sülahanın, bu arada zaman Said Nursi Hazretlerinin ruhaniyetleri üzerimize sahiban olsun. Şüphesiz ki Allah nezdinde o gerçek ve makbul din ancak İslam'dır. Hz. Musa ve Hz. İsa Efendilerimizin ve diğer bütün enbiya-i kiramın inançları İslam'dır. Hak din konusunda ortaklık ve çokluk olmaz. Sadece İslam vardır. Bütün insanlık bu dine çağrılmalıdır. Bizim vazifemiz diyalog değil, davet ve tebliğdir. İşte bu yazı benim rüyamın doğruluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Daha önce de Üstad Hazretlerinin en yakın talebelerinden Mehmet Fırıncı ve Abdülkadir Badıllı abilerimizle Lale Gül Efem'de yaptığımız bir programda onlar da bu hususu açıklamışlardı. Geçen o rüyayı naklettiğim mektubumda üstad hazretlerine hediye ettiğim kokunun Seyyid İbrahim hazretlerinin bana hediye ettiğinden dolayı Üstad hazretleri Seyit olabilir, öğrenin de bana bildirin demiştim. Sağ olun kimse bir şey bildirmedi. Sonra Nur cemaatinden ziyaretime gelen bir abime bu durumu sorduğumda bana Abdülkadir Badıllı abi üstadın hem anne ve hem baba tarafından Haseni ve Hüseyni bir Seyit olduğunun şeceresini çıkardı deyince o zaman tabirimde muvaffak kılındığıma hamd ettim. Bu durumda Kürt beldelerinde doğup büyümüş olması itibarıyla kendisine Kürdi denirse de hakikatte kendisinin Haseni ve Hüseyin'i olan Arabi bir zat olması icap eder. Nitekim Ekrat Bila'ndan olan Şehre Zorda doğup büyümesi asebiyle Halid-i Bağdadi Kudüs-i da bazı nispetlerde Kürdi denilmişse de kendisi vefatından önce yanına gelip rüyamda Hazreti Osman'ın cenazesinin yıkadığımı gördüm diyen büyük fakih İbni Abidin Hazretlerine ben Hazreti Osman'ın soyundanım yakında vefat edeceğim cenazemi de sen yıkayacaksın dediğine göre ve buraya aynen tahakkuk edip Cenazesini yıkama ve namazını kıldırma vazifelerini... İbni Abidin Hazretleri icra ettiğine göre... O Yüce Gavs'ın Aslı'nın da Araplardan olduğu kesindir. Rabbim her birerlerinin şefaatine nail eylesin. Amin. Himmetlerinin üzerimizde daim eylesin. 9. Bu mübarek gecede bana... Allah bir mani vermezse inşallah... 21 Eylül Cuma günü hep birlikte çağlayan adliyesinde mazluma destek için geleceğiz diye söz verin inşallah. inşallah. Şimdi geldik, hani zurnanın bir sesi var biliyorsunuz, bağlamanın bam teli var oraya. Hani hafif uyku gelmiş olabilir, bir şey olmuş olabilir, inşallah dedikten sonra sözünüzü yerseniz de tehlikedesiniz. Ona göre ben şimdiden sizi uyarayım. Hocamızın cümlesini okuyacağım. 21 Eylül'de, öyle küçük tefek bahaneler, baş ağrısı, mide bulantısı veya işte yağmur yağması gibi sebeplerle değil, ee, orada olacağınıza söz verip vermeyeceğinizi size soracağım. Bakalım cevaplar ne olacak? Ersin benim yerime de sen bağırsın, oldu mu? Evet, bu mübarek gecede bana Allahu Teala bir mani vermezse, inşallah 21 Eylül Cuma günü hep birlikte, Çağlayan adliyesine gelecek misiniz? İnşallah Gelecek misiniz? İnşallah Gelecek misiniz? İnşallah Evet Bu ne büyük zulüm ki Hakkı söyleyeni susturamayınca Bunca iftiraya başvurdular Ama mühim değil Nasıl olsa Rabbim bizim yüzümüzü ak edecek İnşallah. Zaten etti de Görmüyor musunuz? Biz içerideyken de televizyonlardan gürül gürül sohbet ediyoruz Hakkı haykırıyoruz. Onlarsa dışarıda oldukları halde esameleri okunmuyor. Hain korkak olur buyrulduğu veçile bu zalimler sadık kişilerin yüzüne çıkamazlar. Ancak arkadan hançerlerler. Ömer ve Ali radiyallahu anhümayi Hızır efendi ve Bayram efendi gibi şehitlerimizi de hep kalleşçe şehit ettiler. Bunlar biz yaptık demezler. Hep işi kim vurduya getirirler. Şimdi de biz aynısını yaptılar. Eğer ki ben bazı rüyalarda görüldüğü üzere içerideyken vefat edecek olursam şimdiden cenazemin başında size okunmak üzere bir vasiyet hazırladım. Onda bana bu işi kimlerin yaptığını kimlerin yol verdiğini İsmail da kimlerin buna razı olduğunu amir memur yetkili yetkisiz hepsinin isimlerini yazdım ki bunlara ölünceye kadar isimleriyle beddua edeceksiniz sizle ölmeden çoluk çocuğunuza bunları iyice belletip sürekli beddua etmelerini vasiyet edersiniz inşallah şimdi hocamız dua etmiş biz de dua edelim Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri sağ ve salim bir şekilde daha uzun yıllar ehl sünnette şaşmadan ve bizim başımızda sohbetlerini nasip eylesin amin, amin. Bunca insanı üzmenin, bu kadar Müslümanın boynunu bükmenin, din düşmanlarını hocalara sövdürtmenin, cübbeli şalvarla hakaret ettirmenin vebali, elbette bu işte zerre kadar dahli olanları, iki cihanda da bizim ve sizin dualarınızla yakacaktır inşallah. inşallah. Geçen mahkemeye sizi çağırmamam için beni çekindirdiler. Daha doğrusu kandırdılar. Halbuki Efendi Hazretlerimiz destek için toplanılmasının, Hatta ihvanının da katılmasının iyi olacağını ve bundan bir zarar gelmeyeceğini beğen buyurmuştu. Bu sefer söz dinleyelim. Saat 10-11 gibi orada toplanalım, sessiz ve sakin halde dua ve zikirle meşgul olalım. Asker ve polise karşı saygı ve itaatimizi gösterelim. Kışkırtmacılara karşı uyanık olalım. Onlara uymayalım. Bu toplanmadaki maksadımızın biz hocamıza atılan bu iftiraya asla inanmıyoruz. Ve onu itikatsızlaştırmaya çalışan iradeye prim vermiyoruz. Belki bir yazım yanlışlığı olabilir. İtibarsızlaştırmaya çalışan iradeye prim vermiyoruz şeklinde olduğunu ortaya koyalım. Söz mü? Evet. Kalben Allah hakkı için söz mü? Söz. Evet. Derbi maçına bilet almak için Erzurum'da iftardan sahura kadar beklediler. Bir de kavga gürültü hastanelik oldular da. Yine de stadı terk etmediler. Siz de Allah için birkaç saat bekleseniz çok mu şey yaparsınız? Rabbim hepinize bu destek için gereken maddi ve manevi esbabı müheyya eylesin. Amin. Amin. Bu arada halen e, yine birileri ısrarla işte hocamız daha önce Çağlayan'a çağırmıştı sonra iptal oldu. Yine öyle olursa vesaire böyle şeyler nereden bilelim kim söyledi şeklinde şeyler oluyor. O kardeşlerimize biz diyoruz ki radyomuzda lütfen hocamızı madem çok seviyorsunuz hani gelmek istiyorsunuz bir mektubunu dinleseniz veya birine sorsanız olacak ama pek bunda salih bir temiz bir niyet görmüyoruz ama olabilir. Yine burada da bizim hatamız vardır sizin hatanız vardır duyanlar duymayanlara bildirecekler ve 21 Eylül'de şu bölümü tekrar okumak zorundayım bize yakışan şekilde 10-11 gibi orada toplanılmaya başlanacak askerimize polisimize karşı sevgimizi itaatimizi göstereceğiz. Herhangi bir bağırma çağırma kavga gürültü bir şey yok. Sessiz bir şekilde orada olacağız. Orada olmamızın nedeni zaten bu ehlü sünnet davasına hocamızı itibarsızlaştırmaya çalışanlara inat ve hocamızın da yanında olduğumuza belli etmek. Yani orada 3-4 saat boyunca elimizde tespih veya bir efendim dergi olabilir. Efendim etrafımızdaki insanlarla konuşabiliriz ve buradan bir kez daha aktarıyorum. Arada nifak sokmaya gelenler olursa da onlara kanmayıp güvenlik güçlerine bildirmeyi de unutmayınız. 10 Ben bayram günü annemi, dedemi ziyarete gidemeyeceğim. Hani sohbetin başında hocamız ne buyurdu? Bu Ramazan şey bu e, Kadir Gecesi son Kadir gecemiz olabilir demişti değil mi? Birçoğumuz için de öyle. Validesi anacığı göremedi. Bu son geçen Kadir gecesi demek ki son yaşadığı gecedi. E şimdi daha buraya gelirken radyodun ayrılmadan başka bir arkadaş telefon şu 16 17 yaşında en fazla. Yani görünüm itibariyle. Fırından ekmek alırken gördüğümüz çocuk kalp kriz geçirmiş vefat etmiş. 17 yaşında. Yani ne 60'a bakıyor, ne 70'e bakıyor, ne gence bakıyor, ne kadına bakıyor. Allahü Teala Hepimize son nefeste hep beraber buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Diyerek çene kapamayı nasip eylesin. Hocamız, evet devam ediyor. Ben bayram günü annemi ve dedemi ziyarete gidemeyeceğim. Müsait olanlarınız gidip benim tarafımdan hediyeler yapın, dualar yapın inşallah. Bir hanım kızım annesinin murakabe esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'a geldiğini ve çok önemli bir toplantıya katılacağını görmüş. Tam o esnada geçkinlik halindeyken ayrıldığında radyoda annemin vefat haberi verilmiş. Keşif ehli bir kardeşimin de cenazede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğünü yazmıştım. O kabristan'da çok veliler yatıyor. Başta Sinan-ı Erdebili Kudüs'e olmak üzere Hepsine benden selam ve fatihalar okuyun. Gitmişken Menderes ve arkadaşlarının ziyaretini de ihmal etmeyin. Ali Haydar Efendi Kudüs'ün ruhu beş vakit namazında Menderes'e dua etmeyenin namazı kabul olmaz buyururlardı. Bunu bizzat merhum Süleyman Göktaş duyurmuştu. İhsan Efendi Rahimehullah da Efendi Babamızın ey Allah Adnan kuluna yardım et diye duaya devam ettiğini naklederdi. Bir keresinde de benim gibi yüzlerce Ali Haydar'ın tekke köşelerinde sabaha kadar Allah demesindense Menderes'in meclis kürsüsünde bir kere Allah demesi Celle Celaluhu daha hayırlıdır buyurmuştur. O dönemi yaşamayan anlamaz. 18 sene Tanrı Uludur dendikten sonra tekrar Allahu Ekber denilmesini temin etmek ne demek? Bugün itibariyle 60 seneden fazla zamandır... Yüz binlerce camide okunan ve bundan sonra da okunacak olan milyarlarca ve trilyonlarca ezanın sevabı onun mizanına konacak böyle bir sevap kime nasip olmuş? Konya mitinginde siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz dediği için şehit edildi ki bugün bile bunu söyleyebilecek bir baba yiğit çıkmaz. Merhum Menderes. Cahit dedemi çok severdi. Dedem o zaman sirkeci de sağçilik yapıyordu. Menderes İstanbul'da olduğu zaman mutlaka cuma çıkışı dedemin dükkanına uğrar, duasını alırdı. Şimdi de mezarları çok yakın. Rahmetli Özal da vefatından bir hafta önce Efendi Hazretlerimizi köşkte misafir etti. Vazının dinledi ve çok tesirlendi, ağladı. Onun için Efendi Hazretleri cenazesine hatta mezarına da gitti. Bana da önündeki yoldan geçerken Fatiha okumamı emretti. Hatta ben, efendim yanlış işleri vardı. Onun için ben okumuyordum dediğimde delilik etme oku. O tevbe etmişti buyurdu. Onu da o kabristana gitmişken yanına kadar gidemezseniz bile dualarınıza katın. Rabbin Celle Celaluhu hepsine rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Seyyahatları mahveleyip hasenata tebil eylesin. Amin. Bu mübarek gecede demek dualardan nasipleri varmış. Rabbim kabul eylesin. Amin. Şimdi hepinizin yüzünü tebessüme getirecek, keyifleneceğiniz ve kendinize geleceğiniz bir madde var 11. Yok para falan verilmiyor. Hani öyle bir değil. Daha da güzeli. Ya. Size bir müjde vereyim diyor hocamız. Metris'te yatan... Leon Mayo adındaki bir Musevi Müslüman oldu. Burada görevli hoca efendiki benim de mukabele cüzlerimi dinliyor. Şimdi müftülükten onun Müslümanlık belgesini hazırlayıp getirecek. Hocamız boş durmuyor. Şimdi evet getirecek. Bizim 40 yıllık Müslümanlar burada cayır cayır oruç yerken bu kardeşimiz orucunu da tuttu. Teravih dahil bütün namazlarını kıldı. Allahü Teala hidayette daim eylesin. Amin. Ona da bize de öğlene kadar İslam'da sebat nasip eylesin. Amin. 12. Bu hafta inşallah hatimlerimi bitireceğim için Perşembe'ye yeni mektup yazamam. Ne zaman? Yani önümüzdeki Perşembe günü mektup yok. İnşallah 23 Ağustos Perşembe günü saat 7'de, yine akşam 7'de, Ahmet Yesevi Derneği'nde burada toplanın. Müsaitse Mustafa Hoca Efendi değilse İbrahim Kardeş mektubumu size okurlar. Şimdi Arapça duaların okunması kolay olmaz diye Türkçe dua yapayım size. Siz de amin deyin diyor. Şimdi burada en önemli yere geldik. Sizden biraz sabır istiyorum. Kendimizi haddim olmayarak söyleyeyim. Aranızdaki en aciz biri olduğum için söylüyorum. Ben nasıl konsantre oluyorum. O anda insan gözünü kapadığı vakit aklınızdan yaptığınız hataları birçok şey isteyip de o şekilde durursanız daha güç getiriyoruz ama eğer aklımızda otobüs var mıydı donmuş var mıydı eve gidince ne diyecektim gibi şeyler olduğu zaman konsantre olamıyoruz ne olur dikkatle ve gönülden amin diyelim bu dualara içten canı gönülden amin diyen kulların dualarını kabul eylesin Mevlamız amin, amin. haydi bakalım inşallah mescidimize radyodan dinleyenlerin evlerine araçlarına, ocaklarına manevi ilhamlar, feyizler gelir. Bu dualar, bu aminler aminlere iştah olur. Milyarlar, milyarlara bulur da bir an önce sevdiğimiz efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yüzü suyu hürmetine Mevlamız hocamızı bize bağışlar. Derhal çıkar ve keşkil etmesi gereken yer olan burayı alır ve inşallah biz de karşıya geçer en güzel şekilde. Onu dinleriz. Bu arada Allah razı olsun. Kardeşlerim çoktan elleri açmışlar. Amin diyorlar. Daha başlamadık ama Allah razı olsun. Efendim buyurun. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amin. Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Ey Rabbimiz Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse Hepsini senden istiyoruz nasip eyle. Amin. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nelerden sana sığındıysa hepsinden sana sığınıyoruz. Muhafaza ile. Yardım istenilen ancak sensin. Muradımıza erişmemizi sağlamak ancak sana düşer. O yüce ve büyük Allah'ın yardım olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur. Sen bizi yardımsız ve güçsüz bırakma. Amin. Ey Allah'ımız. Şimdi ve gelecekte bildiğimiz, bilmediğimiz bütün hayırları senden istemekteyiz. İhsan eyle. Amin. Şimdi ve ileride bildiğimiz, bilemediğimiz bütün şerlerden sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle. Amin. Ey Allah'ımız bizim için ne takdir ettiysen akıbetini mutlaka hayreyle. eyle. Amin. Ey Allah, seven ve sevilen, dertlere deva olan ve sıkıntıları gideren Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline ashabına salatu selam eyle. Amin. Ey Rabbimiz, bize dünyada da nimet, afiyet, yeterli ve helal rızık, saliha bir eş, hayırlı evlat, sağlıklı yaşam, düşmanlarına karşı zafer, Kur'an anlayışı, iyilerle beraberlik, insanlar tarafından güzel övgülere mazhar olmak, ilim ve ibadet gibi güzel şeyler ver. Amen. Ahirette de kabirden müjdeyle kalkmak, kötü muhasebeden kurtuluş, mahşerin o şiddetlerinden selamet, cennette... Azapsız giriş ve Allahu Teala'nın cemalini görme lezzeti gibi güzel şeyler ver Amin. ve bizi affu mağfiret buyurarak o cehennem ateşinin azabından ve o azaba götürecek günahlardan koru. Amin. Ey Rabbimiz, unutursak yahut yanılırsak bizi sorumlu tutma. Amin. Ey Rabbimiz, kendisini bizden önce geçmiş olan Yahudi ve Hristiyanlara yüklemiş olduğun o zor şeyin bir benzeri olarak Bizim üzerimize de ağır bir yük yükleme. Amin. Ey Rabbimiz kendisine karşı bizim için takat bulunmayan ağır şeyleri, musibet ve belaları bize taşıtma. Amin. Bizden günahlarımızı affet. Amin. Bizim için ayıplarımızı bağışlamada bulun ve bize rahmet kapılarını aç. Amin. Gerçek dostumuz ve Mevlamız ancak sensin. Amin. Bir efendiye yakışan düşmanlarına karşı kölelerine yardım etmektir. O halde kafirler toplumuna karşı sen de bizlere yardım et. Amin. Ey Rabbimiz şüphesiz biz Rabbinize inanın diye imana çağıran Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an gibi yüce bir münadi duyduk da ona hemen inandık. Rabbimiz öylese bizim için büyük günahlarımızı bağışla, Amin. küçük günahlarımızı vesaire kötü işlerimizi de bizden ört ve bizim canlarımızı da iyi kullarla birlikte Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihler zümresine dahil olarak vefat ettir. Amin. Ey Rabbimiz peygamberlerinle birlikte bize vaat etmiş olduğun şeyi sevap ve nusreti bize ver. Amin. Kıyamet gününde de rezil etme bizi. Amin. Şüphesiz ki sen müminlere sevap vermek ve dualarını kabul etmek hususunda kendilerine vermiş olduğun sözü bozmazsın. Amin. Amin. Ey Rabbimiz tüm işlerimizi sana ısmarlayarak ancak sana tevekkül ettik ve ancak sana yöneldik. Varış da ancak sanadır. ''Ey Rabbimiz, biz o kafir olmuş kimseler için bir fitne malzemesi yapma, Abi. onları bize musallat etme ki bize hakaret edemesinler ve, iş ve işkence yapamasınlar, Abi. sen de bize azap etme ki kendileri yanlış yoldayken.'' ...hak üzere olduklarını zannederek... ...bizim sebebimizle fitneye düşmesinler. Amin. Ey Rabbimiz... ...bizim için günahlarımızı mağfirette bulun. Amin. Şüphesiz ki sen... ...kendisine sığınana zelil etmeyecek... ...ve kendisine güvenenin... ...ümidini boşa çıkartmayacak... ...yegane güce sahip olan... ...aziz de, hikmetsiz... ...hiçbir iş yapmayan hakim de... ...ancak sensin. Amin. Ey Rabbimiz... Bizi de bizi imanla geçmiş olan o kardeşlerimizi de bağışla amin. ve o iman etmiş kimseler için kalplerimiz içerisinde en ufak bir kin bulundurma. Amin. Ey Rabbimiz şüphesiz ki sen pek esirgiyen bir raufsun çok acıyan bir rahimsin dolayısıyla dualarımızı lütfunla kabul edersin amin. amin. Ey Rabbim. Beni namazı hakkıyla kılan bir kimse yap. Amin. Zürriyetimin bir kısmını da namaz ehlinden kıl. Amin. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul eyle. Amin. Ey Rabbimiz kulların hesapları görülerek haklarında hüküm sabit olacağı gün beni de anne ve babamı da tüm müminleri de mağfiret eyle. Amin. Ey Rabbim bana ilim ve amelde kemal kazandıracak yüce bir hüküm bağışla Amin. ve beni büyük küçük tüm günahlardan korunarak iyi halleri bozulmayan salihler zümresine kat. Amin. Sonraki ümmetler arasında benim için övgülerde bulunacak dost doğru bir dilde yarat ki onun güzel neticesini ahirette görebileyim. Amin. Beni nimetlerle dolu cennetin mirasçılarından kıl. Amin. Amin. Ey Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizim için günahlarımızı bağışlamada bulunmazsan ve bize acımazsan Andolsun ki elbette biz... ...iki cihanda da en büyük zarar ve hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ey Rabbimiz... ...bizi hidayet buyurduktan sonra... ...kalplerimizi kaydırma... Amin. ...ve bize tarafından bir rahmet bahşet ki... ...hakta sebaata muvaffak olalım... ...ve günahlarımızdan kurtulalım. Amin. Şüphesiz ki karşılık beklemeden... ...bolca bağış yapan vehhab sensin. Ancak sen... ...ey Rabbimiz... Gerçekten kendisinin geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan büyük bir günde hesaba çekmek için insanları toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah herhangi bir kimseye vermiş olduğu sözü bozmaz. Ey Rabbim bana ve anne babama lütfetmiş bulunduğun o sayısız nimetine şükretmeme bir de kendisinden razı olacağın değerli pek çok salih amel işlememe beni düşkün kıl. Amin. Bir de benim için zürriyetim arasında ıslahta bulun ta ki Amin. o iyi hal benden zürriyetime bulaşsın Amin. ve onlar arasında iyice yerleşsin. Amin. Şüphesiz ki ben razı olmayacağın şeylerden sana tevbe ettim ve muhakkak ki ben amellerini sana tahsis eden Müslümanlardanım. Amin. Beni Müslüman olarak vefat ettir Amin. ve beni benden önceki peygamberler gibi salih kimseler zümresine kat. Amin. Amin. Buraya kadar okunan bütün dualar Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdi. Hocamız alt alta Allah razı olsun sıralamış. Burada dualar devam ediyor. Yine feyze devam edelim inşallah. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine öyle bir salat et ki... Onun sebebiyle bizi bütün korkulardan ve afetlerden kurtarasın. Ay. Onun sebebiyle bütün ihtiyaçlarımızı göresin. Ay. Onun sayesinde bizi bütün günahlardan temizliyesin. Ay. Onun vesilesiyle bizi derecelerin en yücesine yükseltesin. Ay. Yine onun sayesinde bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihayetine ulaşturasın. Muhakkak sen her şeye kadirsin. Ay. Ey Allah'ımız bize sana karşı öyle bir haşiyet nasip et ki bizimle isyanlarının arasına girsin o kadar taat ihsan et ki bizi cennetine ulaştırsın Amin. o kadar yakini iman lütfet ki dünya musibetlerini bize hafif kılsın Amin. bizi yaşattığın sürece kulaklarımızla gözümüzle vesair kuvvetlerimizle faydalandır Amin. onları bize varis eyle Amin. ölümümüze kadar onları bizde daim eyle Elden ayaktan düşürme. Amin. Kimselere muhtaç eyleme. Amin. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Amin. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım eyle. Amin. Musibetimizi dinimize, imanımıza vurdurma. Amin. Dünyayı en büyük derdimiz yapma. Amin. Bilgimizin ulaştığı son nokta yapma. Amin. Senden korkmayan ve bize acımayan adamları günahlarımız yüzünden bize musallat kılma. Amin. Sen bir rahmet eyle, sen acıyanların en merhametlisisin. Ey Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem onun aline ve ashabına her göz kırpacak ve her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca kusursuz bir salat ve tam bir selamla selam eyle. O peygamber ki onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir, maksatlara onun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar onun hürmetine elde edilir, onun şerefli ve çi hürmetine bulutlardaki yağmur istelenir. Ey Allah Celle Celaluhu, senin tarafından gelecek öyle bir rahmet isteriz ki, ...onunla kalplerimizi hidayet edesin... Amin. ...dağınıklarımızı toparlayasın... Amin. ...karışık işlerimizi düzeltesin... Amin. ...ey Rabbimiz... ...bana doğru bir iman... ...ve kendisinden sonra küfür olmayan bir yakin... ...şüphesiz inanç... ...ve dünya ahiret ikramına kendisiyle nail olacağım bir rahmet ver... Amin. ...ben senin rahmetine muhtaç oldum... ...o halde ey bütün işlere kafi gelen... Göğüslere kalplerde bulunan manevi hastalıklara şifa veren Allah'ım. Ben senden denizleri faslettiğin o kadar bitişik olduğu halde tatlı suyla tuzlu suyu birbirine karıştırmadığın gibi beni cehennem azabından helakımı istememden ve kabir azabından korumanı istiyorum. Amin. Ey Allah Celle Celaluhu. İşte bu duadır kabulü sana aittir. İşte bu elden geleni yapmaktır. İtimadımız ancak sanadır. Şüphesiz biz Allah'a aidiz. Muhakkak ki biz O'na dönücüleriz. Günahlardan dönüş ve ibadete kuvvet ancak O yüce ve büyük olan, sağlam ip olan Kur'an-ı Kerim'in ve dost doğru işin sahibi olan Allah-u Teala'nın yardımıyla'dır. Ey Allah Celle Celaluhu! Senden kıyamet gününde emniyet, ebediyet gününde sözlerinde duran rükû ve secdelere varan Rablerinin kemalini müşahede eden mukarreb en yakın kullarınla beraber cennete girmeyi isteriz Amin. şüphesiz sen son derece acıyan dostlarını çok sevensin ve sen her dilediğini yapansın Amin. ey Allah Celle Celaluhu Gerçekten sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse bizleri affeyle. Amin. Muhakkak ben senden dünya ve ahiret hususunda afiyet isterim. Amin. Ey Allah, şüphesiz ki ben senden günahlarım için af ve mağfiret, dinim ve dünyam, ailem ve malım hususunda afiyet isterim. Amin. Hayatta da affını isterim, ölümde de affını isterim, kabirde de affını isterim, kabirden çıkışta da affını isterim, amel defterleri uçuşurken de affını isterim, kıyamette de affını isterim, hesap münakaşasında da affını isterim, sırattan geçerken de affını isterim, mizanda da affını isterim, tüm hallerde affını isterim, ey son derece affeden affu.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 Hemen bana gizli lütfundan gaflet hastalığıma şifa verecek hoş bir rüzgar estir. Amin. Bol ilginden bana şehvet bağlarımdan esaretimi çözeceğin hoş bir esinti gönder. Amin. İnayet nazarınla bana bak ve beni sapıklık denizinden kurtar. Amin. Dünyada ve ahirette tarafından bana öyle bir rahmet bahşet ki sayesinde bedbağlığımı saadet ve bahtiyarlığa çeviresin. Amin. Duamı kabul et. Kabulünle acelet, hacetlerimi yerine getir Amin. ve bana afiyet ver. Amin. Geniş, cömertlik ve iyiliğinden sana karşı samimi ve tam bir dönüş ve yöneliş nasip eyle. Amin. Bütün ilimler senin katındadır. Bizdense gizlidir. Kendimizin hayrına ne isteyeceğimizi bile bilmeyiz. İşlerimizi sana arz ettik ihtiyaçlarımız ve fakirliğimizin giderilmesi için sana ümit bağladık öyleyse bizleri inşad ile, nezdinde en sevilen ve beğenilen amellere bizi muvaffak kıl Amin. ve çokça sebat nasip o çok yüce ve pek büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir imkan ve kuvvet olamaz o müşriklerin söylentilerinden izzet sahibi Rabbine tenzih olsun Amin. gönderilene Gönderilenlere selam olsun. Amin. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Allahu Teala'dan <gülüyor> Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beytine ve ashabına salatu selam olsun. Amin. Ya Rabbi, sen gecemizi mübarek eyle. Amin. Hakkımızda hayırlı kaza ve kaderler takdir eyle. Amin. Amin diyen dilleri nar cehiminden azat eyle. Amin. Bu kardeşlerim beni terk etmediler, sen de onları terk etme. Amin. Bizi efendi hazretlerimize ve dostlarına bağışla. Amin. Hayırlı tahliyeler ve beraatler nasibeyle. Amin. Amin. Bizi bu zulmü reva görenlerin hepsini emniyetinden Adliyesinden diğer yetkililerden hepsini kahreyle, Amin. mahveyle, Amin. helak eyle, Amin. başlarını beladan kurtarma, Amin. reziliklerini bize de görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sen bize zilletten sonra izzet, fakirlikten sonra zenginlik ve İslam'a hizmet edecek yüce itibar nasip eyle. Amin. Ahir kelamlarımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı mecid eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ali Ashabının, Silsilerlerimizin, Aba Ecdadımızın, ervah Özellikle Annemin Ruhi için. El Fatiha. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Al-Rahman Al-Rahim, Malik yümd Din, İyak nəbûd ve İyak nəstegin, Cirac al-lazin angamte alayhim, gair